Şeytan Rijim Bismillahi R Rahman R Rahim Alhamdulillahil Wahid al Qahhar ve Salat ve Salamü Aleyne Muhtarr ve Aleyhi ve ve Aley Jimil Anbiyâ ve Mursselin al-Abrar Kıymetli kardeşlerim mensup olduğumuz bu Aziz Din İslam dediğimiz Allah'ın hayata gönderdiği bu önemli sistem. En önemli meselesinin tevhid olduğunu bizim nazarlarımıza verir. Tevhid malum bir olanı birlemektir. Allah'a ait olan hiçbir alanı kim olursa olsun ister bir şahıs olsun ister bir otorite olsun ister varlık alemi içerisinde herhangi bir şey olsun hiçbir kimse ile hiçbir şahısla hiçbir otorite ile birleşme birleş, paylaşılmamasının adıdır çünkü bir olanı birlemek bize böyle bir yükümlülük yükler Allah'a ait olan alanlar asla şir kabul etmez Allah orada mutlak manada söz söyleyici kanun koyucudur bizden istenen de bu mükellefiyet ne ise bize ne yüklüyorsa onun gereğini yerine getirmektir Hal böyle olunca biz tevhid akidesinden şöyle bir hakikat de öğreniyoruz. Bu din Allah ile kaimdir. Bu dinin sahibi Allah'tır. Allah'ın sahip olduğu bu dinin başka birine ihtiyacı yoktur. Hele hele fani şahsiyetlere, fani olan insanlara karşı bu manada bu dinin bir beklentisi olmaz. Peygamberler dahi bu manada vazifelerini yapar giderler. Kaim olan din kaimiyetini varlığını sürekliliğini devam ettirir. Çünkü sahibi olan Allah bu dinin koruyucusu olarak böyle bir şeyi ortaya koyar. Hal böyle olduğu zaman da o zaman şu laflar tevhid akidesiyle örtüşmez. Olmasaydı olmazdık falanca olduğu için bugün bu topraklarda İslam oldu. Filanca eğer olmasaydı İslam bu noktaya gelemezdi. Filancanın sayesinde bu işler oldu bu noktaya geldik. Bütün bunların hepsi aslında tevhid akidesini anlayan insanların ayaklarının altına almaları gereken sözlerdir. Çünkü bu dinin peygamberi bile vefat ettiği gün Hz. Ebu Bekir sarsılan sahabenin karşısına çıktı ve dedi ki her kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Her kim mutlak manada hay ve baki olan Allah'a tapıyorsa inanıyorsa Allah haydır sürekli diridir bakidir o her daim ezelidir onun için böyle bir zaafiyet haşa asla düşünülmeyecektir. Hazreti Ebu Bekir'in bu sözleri aslında ne kadar tevhid akidesini doğru anladığının en güzel işaretidir. Ben size dersin başında bu akideyi çok iyi anlamış bir büyük İslam aliminin bir sözünü aktarmak istiyorum. Sözü aktardığımda çoğunuz bileceksiniz o alimin kim olduğunu. Diyor ki sözün sahibi baki bir hakikat fani şahsiyetler üzerine bina edilemez edilse. Hakikate zulümdür. Her cihetle kemalde ve devamda bulunan bir vazife çürümeye ve çürütülmeye maruz ve müptela şahsiyetlere bağlanmaz. Bağlansa vaziyet, vazifeye ehemmiyetli zarardır. Söz yaşadığımız şu çağa şu zor çağa bir iman mührü basan Bediüzzaman Hazretlerinin sözü Allah kendisinden ebeden razı olsun ne kadar büyük gayretlerle bir iman mücadelesi verdiği hepinizin malumu o akideyi anlamış birisi olarak bunları söylüyor asla baki hakikatler fani şahsiyetlerin üzerine bina edilmez edilse hakikate zulüm olur çünkü netice itibariyle baki hakikatler el baki olan Allah'tan süzülür gelir bize hal böyle olunca bunun Fani şahsiyetlerle herhangi bir şey olmaz Allah şahsiyetleri şahısları zamanı ve yeri gelince kullanır bazen Allah dinini kemale erdirmek için belli şeylerin olgunlaşması için fasıda da kullanır, münafığı da kullanır, zalimi de kullanır, kafiri de kullanır, mücrimi de kullanır. Allah kullanır, zalim Allah'ın kılıcıdır bazen döner onunla intikam alır. Dolayısıyla burada şahsiyetlerin üzerine bir şeyler bina edilirse ve hele hele şahsiyetlere olağanüstü bazı şeyler yüklenirse bu tevhid akidesi dediğimiz bu dinin en temel meselesine zarar verecek bir noktaya gelir. Biraz önce aktardığım sözün Kur'an-ı Kerim'de onlarca dayanağı var. Rabbimiz aslında ayetlerde bu hakikati bizim nazarlarımıza çok farklı şeylerde veriyor. Verdiği yerlerden bir tanesi de Zuhruh Suresinin 28. ayetidir. Hatırlayın Hz. İbrahim ile alakalı yaptığımız ilk dersi orada kıssaların geçtiği yerlere dair bir tablo vermiştim size. O tablonun içlerinde Zuhruf suresinin 26 ile 28. ayetleri arasındaki 3 ayeti de belirtmiştik. O 3 ayette Hz. İbrahim'in dilinden biz çok önemli meseleleri öğreniyoruz. Özellikle tevhid haykırışını özellikle insanlığa mirası nazarlara veriliyordu o 3 ayete. Ayetleri bir okuyalım bu baki hakikatlerin Kur'an'daki dayanağını beraberce bir görmüş olalım. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de. Vizgal İbrahimle ve Qavmhi, innehu bera'um ta'budun. Bir vakitte İbrahim babasına ve kavmine dedi ki, haberiniz olsun, ben sizin taptığınız ne kadar şey varsa hepsinden beriyim uzağım. Bir tevhid insanı önce bir beraat ile başlar, çünkü o beraat. Tevhidin parolası olan la ilahenin ilk harfidir. La ile başlar bu iş. La'yı demeyen illallah dese ne olur? Aslında tevhidin babası sayılır biliyorsunuz Hazreti İbrahim. O tevhid mücadelesinden dolayı bunun nasıl olduğunu hayatında görüyoruz ki biz çok önemli şeyleri de göreceğiz ilerleyen derslerde. Ayet devam ediyor. İllellezi fetarani fe innehu seyehdin. Ben yalnız beni yaratana taparım. Çünkü o beni doğru yola iletecektir. Bakın şimdi arkasından gelen ayeti okuyoruz. Ve ce'aleha kelimeten bakiyeten fi akibihi le'allehum yerci'ûn. <gülüyor> İbrahim'in ardından gelenlere arkasından gelenlere bu sözü nasıl bir söz o söz? Baki bir kelime hakikat olarak sürekli kalacak olan bir kelime olarak bir miras bıraktı artık belki doğru yola dönerler ayette kullanılan kelimeten bakiyeten baki kelime aslında neyin kalıcı olduğunu nazarlara veriyor her şey gidecek her şey sadece o baki olan kelime kalacak peki o baki olan kelime nedir tevhiddir la ilahe illallah hakikatidir biz Hazreti İbrahim'in üzerinden gelin bir değerlendirme yapalım. Hazreti İbrahim'in hayatı inanılmaz bir hayat bakın kaç derstir halen biz kenarlarında dolaşıyoruz. Ben bugün belki girebilirim dedim içlerine ama yine herhalde giremeyeceğim. Ama gireceğiz göreceksiniz koca bir coğrafya biraz sonra kocaman bir haritada göstereceğiz. O haritanın üzerinde Hazreti İbrahim'in mücadelesini verdiği yerleri de göreceğiz. Harran'da onun öncesinde Ur'da ondan sonra Şam diyarında ondan sonra Mısır'da ondan sonra Filistin'de Kenan diyarında ondan sonra Mekke'de Faran dağlarında koca bir coğrafyada belki hayatında yüzlerce belki binlerce böyle aktif olarak görev alan muhatap olan yanında olan karşısında olan bir sürü şahsiyetler var. Özellikle Kur'an'ın bizim nazarlarımıza verdiği ve bazı tarihi kaynakların nazarlarımıza verdiği Müsbet şahsiyetler ve menfi şahsiyetleri size sizin de ben nazarlarınıza bir vermek istiyorum. Şöyle bir tablo açalım. Müsbet şahsiyetler altı isim hatırlatacağım sadece size. En başa yazacağımız isim kimdir müsbet şahsiyetlerinde Allah'ın peygamberi Hazreti İbrahim. Hemen onun arkasına yazacağımız isim peygamberin mümine hanımı Sah Sare. Hemen onun arkasına yazacağımız hicretin nazlı gelini Hacer. Hacer de biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in hanımı ve İsmail aleyhisselamın da annesi. Sonra bir müjde ile gelen Hazreti İshak bir müjde ile geldi ayetleri gördük daha ilerleyen derslerde de göreceğiz. Sonra teslimiyet kahramanı Hazreti İsmail sonra ağır imtihanların sahibi olan Hazreti Lut bakın 6 tane şahsiyet bir daha hızlıca sayalım Hazreti İbrahim Hazreti Sare Hazreti Hacer Hazreti İsa Hazreti İsmail ve Hazreti Lut bunlar müsbet şahsiyetler menfi şahsiyetlere gelin en başa kimi yazacağız menfi şahsiyetlerde put yapıcısı ve zalim hükümdarın gözde adamı Azer Azer kim şimdi göreceğiz ikinci sıraya şunu yazacağız Put mabedinin yöneticisi ve put yapıcısı Hazreti İbrahim'in dedesi Nahur. Hazreti İbrahim'in putlarla mücadelesi böyle bir mücadele. Dede de aynı yolun yolcusu. Baba sayılan sayılanın altını çiziyorum. Niye sayılanı şimdi göreceğiz zaten. Baba sayılan Azer de aynı yolun yolcusu. Gücü ile her şeyi yapacağını zanneden hükümdar Nemrut. Menfi şahsiyetlerden en önemlilerden bir tanesi de bu. Bir diğer isim Mısır firavunlarından olan hiddetli ve şiddetli kral Totis. O Totis'te de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Sare'nin mücadelesini ve yaşadıkları hatıraları yeri geldiğinde göreceğiz. Bir diğer menfi şahsiyet Hazreti İsmail'in ilk hanımı ve Hazreti İbrahim'in gelini olan Umare. Bu gelini Hazreti İbrahim boşamasını istiyor oğlu İsmail'den. Neden? Onu biz bir hadis olarak okuyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize anlatıyor o meseleyi. Çünkü orada bir şükürsüzlük, bir kanaatsizlik örneği var. Ve orada anlatılan o kıssanın üzerinden inanılmaz derecede aslında ibretler var. Yeri geldiğinde göreceğiz. Menfi şahsiyetlerin altıncısı olarak yazacağımız isim şu olacak. İnkarda ve ihanette sınır tanımayan bir kadın... Hz. Lut'un hanımı vahile şimdi benim güzel kardeşlerim ister müsbet olsun ister menfi olsun nerede bu şahsiyetler şu anda toprak hepsini götürdü evet peygamberlerin bedenine bir şey olmaz ama kendileri yoklar şu anda toprağın üstünde. Allah'ın onlara tayin ettiği bir kader vardı, bir yasa vardı, bir ömür vardı. O ömürün adı eceldi. Neyse o ecel devam edene kadar mücadelelerini devam ettiler ve ondan sonra dönüp gittiler. Şimdi biz tarihte yaşayan müspet şahsiyetleri neyle anıyoruz? Bıraktıkları iyilikle anıyoruz. O iyiliklerin en önemlisi de baki hakikatler için yaptıkları güzelliklerdir. Tarihteki menfi şahsiyetleri biz ne ile anıyoruz? Bazılarını lanetle anıyoruz. Bazılarını çok daha farklı ifadelerle anıyoruz. Onlar da kötülük için yaptıklarından dolayıdır. Ama ister müspet olsun ister menfi olsun giden gitti. Ama gitmeyen kalan onların geride bıraktıkları ve dünya döndükçe de devam edecek olan baki hakikatler olacak. Hal böyle ise eğer o zaman biz Buradan bir şey almamız gerekir kendi dünyamıza ne olursa olsun benim güzel kardeşlerim yapılması gereken şudur. Baki hakikatlere gönül vermek fani şahsiyetlere bel bağlamamak hayatı baki hakikatler uğrunda geçirmek baki hakikatler için yaşayanların yolunu izini ta takip etmek. Fani şahsiyetlerin özellikle menfi olanların gücüne, imkanlarına, seslerinin çok çıkmasına asla aldanmamak. Her birisi için çok şey söylenir ama inşallah zamanı biz farklı şeyler için kullanalım. Siz bunların biraz altlarını doldurun. Baki hakikatlere gönül vermek. Bunu ona buna feda, havale ederek bakmayın meseleye. Ben şu anda söylerken bile. Kendi nefsimi işin karşısına koyarak meseleyi değerlendiriyorum. Gerçekten ben gönlümü baki hakikatlere mi vermişim böyle mi olması gereken düzeyde mi diye sorguluyorum. Aynısını siz de yapın. Fani şahsiyetlere bel bağlamamak kim olursa olsun kim olursa olsun netice itibariyle fani şahsiyetlere bel bağlayan o fanilik içerisinde yok olur gider. Hayal kırıklıklarına uğrar, sıkıntılara uğrar, ihanetlere uğrar, yolda kal yarım kalmalara uğrar. Nelere uğramaz ki? Hayatı baki hakikatler uğrunda geçirmek, baki hakikatler için yaşayanların yolunu izini ta takip etmek önemli bir şey. Sonuncusu da çok önemli Fani şahsiyetlerin özellikle menfi olanlarının gücüne imkanlarına seslerinin çok çıkmasına asla aldanmamak. Şu andaki zalimler için de aynı şey geçerli ne olur zalimin sesi çok çıkar çünkü tenekeden çok ses gelir. Zalimin gücü farklı olabilir o gücüyle meydan okuyabilir şöyledir böyledir der ama hiçbir şey eğer biz baki hakikatleri anlamışsak Hele hele İbrahimci anlamışsak inanın ki bizi bu noktada hiçbir şekilde korkutmaz. Biliriz ki bir gün gelecek o fani şahsiyetler olarak onlar da yok olup gidecek. Allah hepimizi baki hakikatlere gönül bağlayanlardan eylesin. Bu faslı üstadın sözüyle açtım istiyorum ki üstadın sözüyle de bu faslı kapatayım. Bakın yine tevhid akidesini anlamış birinden bir cümle okuyoruz. Ey nefsim kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki faniyim fani olanı istemem. Acizim aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim gayri istemem. İsterim fakat bir yar baki isterim. Zerreyim fakat bir şemsi sermet isterim. Hiç ender hiçim fakat bu mevcudatı. Umumen isterim Allah binlerce kez tekrardan rahmet eylesin aziz üstadımıza ve onun gibi bize tevhid akidesini öğreten bütün alimlerimize söylenen o mesajları da anlayabilmeyi bizlere kolaylaştırmış olsun. Şimdi kıymetli kardeşlerim aslında şimdiden itibaren yani dersin şu anından itibaren ben İbrahim aleyhisselamın siyerine gireceğim. Bugün dedim ki artık doğumundan başlayalım. Gidebileceğimiz yere kadar gidelim sonra bir de baktım ki öncesinde bazı meseleleri konuşmamız gerekecek. Çünkü eğer biz direkt doğumundan başlatırsak bazı şeyler eksik kalacak. Ondan dolayı bugünkü derste ben Hazreti İbrahim'in siyerini daha doğru anlayabilmemiz için beş meseleyi size anlatmaya çalışacağım. Bu meselelerden bir tanesi Hazreti İbrahim'in isminin menşe'i isminin kökü. Bir diğeri Hazreti İbrahim'in soyu. Hazreti İbrahim'in isminin menşei Bir diğeri Hazreti İbrahim'in soyu. Üçüncüsü Hazreti İbrahim'in yaşadığı tarihi dönem. Bizim için çok önemli bu. Dördüncüsü Hazreti İbrahim'in doğum yeri. Onu tespit edebilmemiz bize başka şeyleri de sağlayacak. Sonuncusu beşincisi de Hazreti İbrahim'in ilk muhataplarının özellikleri. Özellikle bu son bölüm. Bizim için de daha farklı bir biçimde mesajların oluşmasına alınmasına vesile olacak. Birincisinden hızlı olarak başlayalım. Hazreti İbrahim'in isminin menşeği. Hayatı hakkında birçok ihtilaf var Hazreti İbrahim'in. İnsan, Farklı bir biçimde hayata mühür basınca iz bırakınca ister istemez her şeyi daha farklı bir biçimde irdeleniyor. Hazreti İbrahim de böyledir her şey irdelenmiş irdelenince de ihtilaflar biraz fazlalaşmış. Bunun böyle olmasında inanın ki hiçbir mahsur yok. Her türlü ihtilaf bunun manada zenginliktir ve bizim daha farklı bir biçimde istifademizi kolaylaştıracak bir yöntemdir. Kelime kökü olarak İbrahim isminin nereden geldiği konusunda bir muvafakat yok, bir söz birliği yok. Bazı İslam alimlerimize göre İbrahim ismi Süryanicedir. Bazlarına göre kökü aslında Sümercedir. Bazlarına göre Arapçaya başka bir dilden, yabancı bir dilden girmiştir. Bazlarına göre de Arapçadır, kökü de Arapçadır, manası da Arapçaya uygun bir biçimde verilmiştir. Süryanicedir diyenler şöyle bir anlam üzerinden İbrahim kelimesinin manasını veriyorlar. Aslında İbrahim iki kelime Ab ve Raham. Abraham yani. Ab baba manasında Raham ise cemaat manasında. Manası cemaatin yani topluluğun babası anlamında. Tevrat onun ismini bize tekvim bölümünde Abram olarak verir ama ilerleyen bölümlerinde o Abram'a bir ha ekler Abraham diye verir. Aslında Abram başlayıp sonra Abraham demesi Hazreti İbrahim'in süreç içerisinde Allah ile onların ifadesiyle Tanrı ile yaşadığı bazı şeylerden dolayıdır. Ama mana olarak bize de bazı mesajlar verir. Abram ulu ata anlamına gelir hatırlayın geçen dersi orada verdim bu manaları. Abraham ise milletlerin babası anlamına gelir. Milletlerin babası ifadesinin nereden kaynaklandığını da buradan anlamış oluruz. Arapça diye söyleyenler o ismin kökenini menşeğini İbrahim'in Ebu Rahim olduğunu ve onun manasının da ya merhametin babası ya merhametli baba ama bir şekliyle merhametle alakalı ki bir dahaki dersimizin konusu merhametle alakalı zaten özellikle Hazreti İbrahim'in babasıyla nasıl merhamet üzerine bir bağ kurduğunu o azgın kavme o kavimin karşı koyuşlarındaki ölçüsüz davranışlarına rağmen bir tebliğ insanı olarak bir davet insanı olarak nasıl merhameti kuşandığını o derste zaten daha farklı bir biçimde göreceğiz. Gelelim ikinci konuya birinci konu biraz daha anlaşılmış oldu yani en azından kökenlerini anladık isimlerin manalarını da anladık bu noktada bazı bilgiler zihnimizde oturmuş oldu. Hz. İbrahim'in soyu Hz. İbrahim'in soluyla alakalı hem Tevrat'ta hem İncil'de hem İslam kaynaklarında birbirlerine yakın soy silsileleri verilir hatırlayın geçen dersimizi Saffa Suresinin 83. ayetinde Kur'an o ayette onun soyunun Nuh aleyhisselamdan geldiğini söylemişti. Şimdi ben size bugün yaptırdığım bir tabloyu paylaşmak istiyorum. O tabloda biz hem Tevrat'taki soy silsilesini hem İncil'de hem de İslam kaynaklarında beraberce görmüş olacağız. Dikkatlice o tabloya baktığımızda bilmem ekrandan nasıl gözüküyor ama biraz böyle ekran resmi alıp büyüterek baktığınızda aslında isimlerin birbirine çok yakın olduğunu görüyorsunuz. Tarihi kaynaklar diye verilen üçüncü sıra İslam kaynaklarıdır. Ortada İncil var başta da Tevrat var. Nuh aleyhisselamla başlatır hepsi Sam'la Hazreti Nuh'un oğluyla devam eder. Ondan sonra işte Abrakşat'tan İncil'deki ifadeyle Arfakşat'tan tarihi kaynaklarda bizdeki kaynaklarda da Efrahşet ya da Efrahşez ile devam eder gelir. Gelin sondan bir öncekine yani Hazreti İbrahim'in babasından önce dedesine. Dedesinin adının Tevrat'ta Nahur, İncil'de Nahur bizim İslam tarihi kaynaklarında da Nahur olduğunu görüyoruz. Bu telaffuz farklarındaki şey. Normal zaten onu başka bir şeye şey yapmamıza gerek yok ama biz kaynaklarda bir ortak birliktelik görüyoruz. Hazreti İbrahim'in isminin Tevrat'ta Abraham, İncil'de Terah, Hazreti İbrahim'in babasını affedersiniz. Tevrat'ta Terah, İncil'de Terah, tarihi kaynaklarda da Terah ya da Azer olduğunu o farkında nereden kaynaklandığını göreceğiz. Bir ikinci tablo daha size göstermek istiyorum onu da biz Hazreti Peygamber'in albümü çalışmamızı yaparken yapmıştık. O tablo biraz daha geniş bir tablo Adem aleyhisselamdan başlayarak ta sona kadar gelen bir tablo. Bakın burada sağdan sola doğru gidiyor tablo bazılarında isimler tespit edilirken hanımlar varsa hanımlar da burada Kırmızı ya da pembe vari bir şeyle belirtildi ki o da ortaya çıkmış olsun. Hazreti Adem'den başlıyor. Şis'ten, Enuş'tan, Kaynandan, Mehlail'den, Yert'ten, Hanuh ya da Ahnuh'tan o kimdi? Hazreti İdris. Hazreti İdris'ten devam ediyor. Geliyor buradan Hazreti Nuh'tan, Sam'dan devam ediyor. Ta Adnan'a kadar. Adnan kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 21. kuşakta dedesine kadar. Şimdi bu soy silsilelerini verdiğimiz zaman bir hakikati de söylememiz lazım. İbn Abbas Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den naklediyor bu hadisi bize. Diyor ki Aleyhissenatü vesselam efendimiz dedesi atlanana kadar kendi soyunu sayar, sayılmasına da müsaade eder. Ondan ötesini ise geçmezdi ve geçilmesini de istemezdi. Sonra da derdi ki bundan sonrası için Nesep alimleri yalan söylemişlerdir yani doğru söylemiş, söylememişlerdir. İbn Abbas bunu söyledikten sonra diyor ki şayet diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğrenmek isteseydi Adnan'dan sonrasını yani Adnan ve onun işte atalarını öğrenmek isteseydi, isteseydi elbette ki öğrenirdi. Bunu özellikle söyleyelim ki bu soy silsileleri netice itibariyle tarihi bilgilerin bize verdiği kaynaklardan işte rivayetlerden elde edilir üzerinde çok ciddi bir biçimde kesin doğrudur diyerek nakledilmez sadece bir bilgi olarak nakledilir biz de bir bilgi olarak naklettik ancak burada üç meseleye değinmek durumundayız benim güzel kardeşlerim bunlardan bir tanesi tartışmalı bir mesele ama ben böyle bir girip çıkacağım o meseleye Hz. İbrahim'in babasının kim olduğu annesi hakkında herhangi bir bilginin olup olmadığı Kardeşlerinin kimler olduğu bu üç tane mesele özellikle Hazreti İbrahim'in soyunun konuşulduğu yerde nazarlara verilmesi gerekiyor. Şimdi biraz önce gördük soy silsilesinde Tevrat ve İncil kaynaklarında Hazreti İbrahim'in babası terahtır. Kur'an-ı Kerim'de En'am suresi 74. ayette İbrahim'in babası Azer diye isimle verilmiştir. Ama sadece o ayette Azer deniyor bir ayet başka bir yerde bunu göremezsiniz. Onun dışında İbrahim'in babası Ebihi İbrahim'in babası diye geçen yerler çok. Mesela Meryem suresi 42-45, Enbiya 52, Şuara 70, Saffat 85, Zuhruf 26 orada isim vermeden direkt babasıdır. Hal böyle olunca bu bizim alimlerimizin müfessirlerimizin çok ciddi bir biçimde ilgisini çekiyor ve beş tane farklı görüş burada nazarlara verilmiş oluyor. Belki daha fazla ama ben özellikle bu beş tanesini şimdi söyleyeceğim. Bunlardan birincisi şu diyorlar ki alimlerimiz Hazreti Yakup'un hem Yakup hem de İsrail diye iki adı var. Kur'an'da da bu iki adla da anılıyor zaten Yakup Aleyhisselam. Belki İbrahim'in de İbrahim aleyhisselamın da babasının iki adı vardı Tareh ve Azer. Bu Tareh'i anmadı Kur'an Azer diye andı böyle bir şey olabilir diyor bir kısım alimlerimiz. Bir diğer görüşe göre diyorlar ki bu ikisinden Tareh ad Azer ise lakaptır. Hz. İbrahim'in babasının adı Tarehtir aslında ama lakabı Azer. Özellikle Tare yani Azer diye bildiğimiz Hazreti İbrahim'in babası Nemrud'un veziridir ciddi bir biçimde onunla fikir alışverişinde bulunur çok böyle güvendiği işleri ona yaptırır böyle bir Kendisinin yanında itibarı olduğu için Nemrut ona Azer lakabını vermiştir. Yani güçlü kuvvetli iş bitiren adam anlamında ve Kur'an'da da bir yerde bu lakabıyla anılmıştır. Bu da alimlerimizin söylediği ikinci bir görüş. Üçüncüsü diyorlar ki Azer Tarehin yani asıl ismiyle Tarehin hizmetinde bulunduğu putun adıdır. O puta hizmet ettiği için putun adıyla anılmaya başlandı. Kur'an'da buna vurguda bulunmak için Azer diye orada almış oldu. Dördüncü bir görüş var o da şu Azer'in bir manası da sapıklığa düşen demektir. Tarihe aslında hakaret maksadıyla Kur'an Azer'dir. Azer'i hakaret maksadıyla kullandığını söyler bir kısım alim. Beşinci görüşte şu Tare Hazreti İbrahim'in öz babasıdır Azer ise amcasıdır. Amca da Arap dilinde baba diye isimlendirildiğinden dolayı bir yerde babası Azer'dir. Zaten babası deyince babası anlaşıldığından dolayı isminin söylenmesine gerek yoktu der bazı müfessirler. Dolayısıyla babası Azer dediğine göre orada bir vurgu için bunu kullanmıştır Kur'an bundan dolayı da onun amcasıdır. Bunlardan hangisi doğrudur? allah Alem yani biz kalkıp burada ille de şudur diyecek bir durumumuz yok. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki Kur'an babası diyor. Başka yerlerde de babası diye anlatıyor. Kur'an'ın verdiği biz, o bilgi bizim için yeterli. Niye peki bu tartışma konusu olmuş? Şimdi bizim için belki de işin içine girmediğimiz zaman dinleyen kardeşlerimiz ya bu kadar tartışmaya gerek var mı diye falan söyleyebilirler akıllarına da gelebilir ama iş öyle değil eğer bir şey tartışılmışsa İslam tarihinde onun başka başka sebepleri vardır özellikle imamlar meselesi imamların soyu meselesi soyun hepsinin işte tevhid akidesine uygun bir biçimde yaşadıkları meselesinin bir tartışmasıdır bu bu, bu mesele biz oralara girmeyeceğiz annesine gelince annesi hakkında fazlaca bir malumatımız yok kaynaklarda isminin nunar Leyusa, Uşa, Nuna veya Ebyuna olduğu söylenir. Kur'an hiçbir bilgi vermez Hz. İbrahim'in annesi için ama tarihi kaynaklarda Hz. İbrahim'in doğumuna ait bazı yerlerde biz okuruz annesini gençlik döneminde okuruz annesine ait bir şeyler. Özellikle de Hz İbrahim'in ateşe atıldığı zamanda bir anne feryadıyla orada nasıl bu iş için yandığını yani böyle manen o yangını o ateşi yüreğinde hissettiğine dair tarihi kaynaklarda bazı malumatlar okuruz o kadar onun dışında herhangi bir şey yok. Kardeşlerinin kimler olduğu Tevrat'a göre Hz İbrahim'in iki kardeşi var benim güzel kardeşlerim bunların adı Nahor ve Haran. Nahor hakkında fazla bir malumatımız yok. Harran çok erken vakitte vefat ediyor. Hatta bazı tarih kaynaklara göre Harran şehrinin ilk kuruluşu onun vesilesidir. Vesilesi nedir ki? Oradan zaten Harran ismini almıştır diyorlar. Sonra Lut aleyhisselam Hazreti İbrahim'e iman ediyor. Beraberce hicret yolculuğuna çıkıyorlar biliyorsunuz. O hicret yolculuğu bittiği zaman Lut aleyhisselam da peygamberlik vazifesiyle vazifelendiriliyor. O Sodom ve Gomora şehirlerine gönderiliyor. Hazreti İbrahim de hicretini El Halil şehrinde yani Filistin'de tamamlanmış oluyor. Bu da Hazreti İbrahim'in soyuyla alakalı diyeceklerimiz. Yaşadığı tarihi döneme gelelim. Tarihi dönem üzerinde Kur'an bize tarihi malumatlar vermez biliyorsunuz. Hiçbir peygamber için vermedi. Hazreti İbrahim için de vermez. Ama Tevrat inanılmaz derecede bu manada detaylar verir. Batılı bazı araştırmacılar da Tevrat'ın verdiği tarihler üzerinden tarihlendirmeler yaparlar. Bunlara göre Hazreti İbrahim... Ya milattan önce 1900 ile 1750 yılları arasında ya da milattan önce 2050-2296 yılları arasında yaşamıştır. Tarihi kaynaklarımızda da bu tarihlere yakın rivayetler verilir ki genelde Tevrat'taki tarihlere yakındır bizim bu rivayetlerdeki tarihlerde mesela orada Hazreti İbn Abbas'a nispet edilen bir rivayet var. O rivayette İbn Abbas diyor ki Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasında 1200 yıl var. Hazreti Nuh'tan Hazreti İbrahim'e 1142 veya 1143, 1143. Hazreti İbrahim'den Hazreti Musa'ya 565 veya 575 yıl. Hazreti Musa'dan Hazreti Davuda 560 veya 579 yıl. Hazreti Davud'dan Hazreti İsa'ya 1053 yıl Hazreti İsa'dan aleyhissalatü vesselam efendimize kadar da 600 yıl var. Bilmiyoruz işte bu tarihi anlamda bize aktarılan bir bilgiler. Dediğim gibi bunlar tevrattaki bilgilere yakın. Ancak burada bir şeyi ben siz kardeşlerime uyarı niteliğinde ya da nasıl anlarsanız o şekilde söylemek istiyorum. Kur'an'ın sustuğu yerlerde susmakta fayda var. Kur'an'ın sustuğu yerde Konuşunca insan ister istemez ileride mahcup olabiliyor. Zaten Kur'an da onun için bıraktı onu. Tabiat ayetlerine bıraktı. Arkeolojik kazılara bıraktı. Bilimsel faaliyetlere bıraktı. İnsanlar kazılardan elde ettikleri bilgilerle tarihleri tespit etsinler dedi. Kur'an o bilgileri vererek bu manada farklı bir biçimde kapıları kapatmadı. E Kur'an'ımız bu konuda eğer bir şey söylememişse biz de o noktada çok fazla bir şey söylememiz gerekir. Ancak tahminen Hazreti İbrahim'in milattan önce 2200 ile 2000 yılları arasında yaşadığını söyleyebiliriz. Eğer bu tarihi dikkate alacaksak ve bu tarih üzerinden konuşacaksak Hazreti İbrahim ile bizim aramızda 4220 yıl ya da 4020 yıl var. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Asıl önemli olan nokta şu 4000 bin yıl önceki bir meseleyi konuşuyoruz ve bunu Kur'an'dan konuşuyoruz. Eğer Kur'an'dan konuşuyorsa Kur'an başka şeyler bize söylüyor. Aslında sadece bize tarih anlatmıyor. Bize dünü anlatıyor ve diyor ki ey muhataplar düne iyi bakın bugünü o dün üzerinden inşa edin. Düne bakın geleceğinizi bunun üzerine kurun çünkü netice itibariyle anlattığı aktör insan insan değişmiyor. 5 bin yıl önce de olsa 10 bin yıl önce de olsa 20 bin yıl önce de olsa insanı anlatıyor insana ait olan şeyleri anlatıyor kabiliyetleriyle, karakteriyle, mizacıyla, iyisiyle, kötüsüyle, menfisiyle, müsbetine insan anlatıyor. İnsansa dost olarak da aynı dost, düşman olarak da aynı düşman, hayır adına yaptıklarıyla da aynı insan, şer adına yaptıklarıyla da aynı insan. Hal böyle olunca Hz. İbrahim bizim için usvetün hasene en güzel örnek olarak gösterilmesi tarihteki yaşadığı olaylardan dolayı değil o tarihte yaşanan olayların bugüne bakan yönlerinden dolayıdır bunu unutmadan biz Hazreti İbrahim'i anlamaya çalışalım gelelim dördüncü meseleye Hazreti İbrahim'in doğum yeri en ihtilaflı meselelerden bir tanesi bu zaten neticede bunun tespiti Hazreti İbrahim'in kavim olarak nereye dahil olduğunu da gözler önüne seriyor ama çok da tespit edemiyoruz şimdi bakın bir harita göreceğiz bu haritayı siz yanınızda saklayın bir ekran resmi alın ileride başka zamanlarda da buna ihtiyacımız olacak. Dikkatlice bakın haritaya sarı böyle kutulara alınmış yerler var Susa, Uğur, Hire, Babil, Kuşa, Hürmüz işte Harran. Şanlıurfa yazdık yeni ismiyle Urfalıları kızdırmayalım diye o zamanki adıyla Ruha mesela ya da sonraki adıyla Urfa şimdiki adıyla Şanlıurfa işte Şam, Nablus, Biri Seb'a, Mısır'daki işte diğer taraf bakın aşağıya doğru iki tane kırmızı çizgi göreceksiniz o haritanın aşağısını da ilerleyen derslerde göreceğiz orada da Hazreti İbrahim'in hac yolculuğunu yani Hacer'i ve İsmail'i götürüp Geldiği yeri kendisi bıraktı döndü kaç kez gitti geldi. Koca bir coğrafyayı aslında görüyoruz Hazreti İbrahim'in hayatında. Ayağının değmediği yer yok gibi bugün Hicaz'ın. İşte bugünkü adıyla ki o ifadeyi ben hiç kullanmıyorum. Siz de kullanmayın. Sadece dikkat çekmek için söylüyorum. Birilerinin Ortadoğu dediği ama asla Ortadoğu diye isimlendirilmemesi gereken bir gün kalemler yeniden bu İslam medeniyetinin çocuklarının eline geçer de haritalar çizilirse neresinin doğu neresinin batı olduğu o zaman daha iyi anlaşılacak. Şu anda dünyanın merkezi sayılan Batnul Art, yeryüzünün göbeği sayılan Mekke ve Medine çevresinden nereye kadar uzanan bir coğrafyada Hazreti İbrahim'in hayatının mesajlarının geçtiğine o haritada şahit oluyoruz. O haritaya siz yine bakmaya devam edin. Bazı tarihçilere göre Hazreti İbrahim'in doğum yeri olarak Ur gösterilir. Ur tarihi bir şehir şimdi o şehre geleceğim. Kimine göre Babil kimine göre Kuşa kimine göre Susa kimine göre Hürmüz kimine göre ise Harran'da doğmuştur. Tevrat'a göre İbrahim aleyhisselam Keldanilerin Ur şehrinde doğdu sonra Harran'a geldi ama bazı kaynaklarda Harran'da doğduğuna dair rivayetler de var dolayısıyla biraz ihtilaflı bir mesele ama biraz detaylı incelediğinizde bazı şeyleri dikkatle işte o tarihi kaynaklardan alıp incelediğinizde evet söylenenin bu noktada şu noktaya doğru gittiğini görüyorsunuz önce Ur'da doğdu sonra Harran'a geldi Ateşe atıldığı yer Harran'dır Hazreti İbrahim'in. Dolayısıyla bu bilgiyi biz tarihi bilgilerin bize verdiklerinin üzerinden çıkarabiliyoruz. Ama Ur şehrinden de Hazreti İbrahim'in farklı bir hatıraları olduğunu biz en azından tarihi kaynaklardan görebiliyoruz. Ancak şu bilgiyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. O gün o coğrafyaya hakim olan Koca bir devlet var aslında bugün devlet diye isimlendirilebilir mi bilmiyorum ama hakim olan bir otorite var. Ve o otoriteye karşı zaten Hazreti İbrahim mücadele veriyor. Yani Hazreti İbrahim'in mücadelesi sadece ufacık bir yerin kralına değil koca bir imparatorluğun başındaki insana karşı bir mücadeledir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Gelelim son meseleye Hazreti İbrahim'in ilk muhataplarının özellikleri. Hazreti İbrahim'in doğup büyüdüğü ve tebliğe başladığı coğrafya, kadim bir coğrafya, insanlığın ilk neşet ettiği coğrafya. 4000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Dikkat buyurun. Ne diyorlar biliyor musunuz tarihçilerimiz? Ur şehri yaklaşık 250 bin nüfuslu. 500 bin de diyen var da belki biraz mübalaadır. Biz 250 bin üzerinden konuşalım. 250 bin nüfuslu gelişmiş endüstrisi olan ticaret merkezi olan çok farklı iş merkezlerinin ziraatin zanaatin geliştiği bir yer. Dolayısıyla biz milattan önce 2000 yıllarda 2000'li küsürlü yıllara ait bir şey konuştuğumuz zaman da bize hep böyle ...öğretilen işte insan hiçbir şey bilmiyordu... ...insan sonradan öğrendi her şeyi... ...şimdi insan işte teknolojiyle zirvelere çıktı falan filan... ...bunun doğru olmadığını görüyoruz... ...aslında elimizdeki tarihi bilgiler arkeolojik kazılar elde edilen birçok tablet bunun böyle olmadığını bizim nazarlarımıza veriyor ama bazıları özellikle bu çağı ve bu çağın insanının elde ettiği bazı kazanımları sanki insanlığın en zirve haliymiş gibi gösterme inatla devam ediyorlar bunun doğru olmadığını biz Hazreti Adem derslerinde de söylemiştik bakın o koca coğrafyadaki şehirlerde Başkent niteliğinde işte Ur şehri öyle bir coğrafyaya hakim oluyor ki orada büyük bir güç var. Biz o gücün içerisinde ve o rahatın servetin içerisinde nasıl bir hayat yaşadıklarını görüyoruz. Hazreti İbrahim'in ilk muhataplarının inanılmaz derecede dünyaya karşı meyilleri var. Faiz acayip bir boyutta. Zulüm, adaletsizlik, haksızlık hat safada Güçlünün sesinin çok çıktığı, haklının hiçbir itibar görmediği bir coğrafya o coğrafya. Tanrılarına olan dualarına ait bazı tabletleri arkeolojik kazı, kazılarda ele geçiriyorlar bilim adamları. Dualarında ahirete ait hiçbir şey görmüyorsunuz. Hep uzun uzun uzun hayat yaşamak, zenginlik, işlerinde başarılı olmakla alakalı dualarına rastlıyorsunuz o gün insanları 3 sınıfa ayırıyor tarihçiler öyle de olduğuna dair zaten rivayetlerde daha detaylılar var amelu diye bir sınıf var Nuşkeno diye bir sınıf var ardu diye bir sınıf var amelu bunlar din adamları devlet memurları ve askeriyeden oluşuyor Nuşkeno, tüccarlar zanaatkarlar çiftçiler bu sınıfın içerisinde Ardu'da köleler şimdi gücün hakim olduğu bir yerde nasıl bir sistem olacak elbette ki amelu sınıfına giren din adamları devlet adamları asker şu bu. Bunlar ezdikçe eziyor halkı halkın iliğini neredeyse sökecekler o düzeyde hukuk diye bir şey yok adalet diye bir şey yok. Amelus sınıfından birisi bir suç işlesin kimse ceza vermiyor ama diğer sınıflardan hele biri işlesin zaten ardu kölelerin hiçbir insani değerleri yok böyle bir şey. Onun sosyal ve kültürel hayatlarına dair Hz. İbrahim'in o ilk muhataplarında çok ciddi detaylar var tarihi kitaplarımızda ama biz bu kadarıyla yetinelim. Gelelim dini hayata nasıl bir din hayat var? Bakın elde edilen tabletlerden şöyle bir bilgi okuyoruz benim güzel kardeşlerim. 5000'in üstünde tanrı ismi var çok tanrılı bir şehir bir coğrafya orası her kentin kendine özgü tanrısı var baş tanrı var kent tanrısı var bilmem şu var bu var bir sürü İşte Urşah kentinin kent tanrısı Nennar yani Ay tanrısı sonraki çağlarda bu tanrıdan dolayı o şehre Kamerina deniyor Diğer büyük bir kent var Larsa kenti orada da Şemes tanrısı var yani güneş tanrısı gezegenlere ait tanrılar var yeryüzündeki başka nesnelere ayrı tanrılar var mesela halkta şöyle bir inanış var. Eğer küçük bir şey isteyecekse diyelim ki ufak bir bugünkü ifadeyle söyleyelim araba araba yok da araba isteyecekse küçük tanrılardan istiyor. Daha büyük bir şey isteyecekse büyük tanrılardan istiyor. Büyük mallar isteyeceklerse servet isteyeceklerse bunları gök cisimlerine ait tanrılardan ya da o gök cisimlerinin yerdeki işte sembolleri olan tanrılardan istiyorlar. Eğer daha küçük şeyler isteyecekse onlar işte kendi evlerinde o tapınaklarıdaki küçük tanrı tanrılarda tanrıçalarda onlardan istiyorlar. Mesela özellikle Ur şehrindeki biraz önce adını verdiğim Nenar putu için büyük bir saray yapılmış. O putun hanımı için de hemen yanı başında işte bir başka tapınak var ve çok çirkin şeyler var burada ben nasıl anlatırım bilmiyorum size size onları. Şu kadarını söyleyeyim siz anlayın. Aynen modern cahiliye gibi en fazla o gün sömürülen insanda kadın kadınları tapınağa adıyorlar. Mesela yüzünüze gül soyu söyleyeyim ki anlaşılsın bekaret bozma şeyleri düzenleniyor törenleri ve kadın öylece özgürleşiyor. Bunu da güya o tapınaktaki din adamları yapıyor yani Hazreti İbrahim'in nelerle mücadele verdiğini anlamamız açısından bunlar bizim için önemli. Şu kadarıyla bu meseleyi iktifa edelim. Kadının sömürüldüğü, zayıfların ezildiği, adaletin olmadığı, güçlünün haklı olduğu bir düzen var. Ve Hazreti İbrahim böyle bir düzene karşı elindeki baltasıyla yani o tevhid sembolü olan o baltasıyla bir mücadele başlatmış oluyor. Nasıl bir mücadele verdiğini göreceğiz şimdi. Şimdi benim güzel kardeşlerim. İnşallah aklınızda tutmuşsunuzdur tarihi anlamda size anlattıklarımı. Gelin o tarihin anlattıkları şurada dursun biz Kur'an-ı Kerim'den bir okuyalım. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in kavmini bize nasıl anlatıyor. 15 maddede ben özetleyeceğim. Belki biraz daha irdelense farklı şeyler de çıkardı ama bu 15 maddede çok şey öğreniyoruz. Ama ben sizden bir şey istiyorum. Her ne kadar biz Hazreti İbrahim'i şimdi konuşuyorsak da Hazreti İbrahim'in kavminin ve kavminin dini yapısını konuşuyorsak da ne olur bazen bunu unutun bugünle bir kıyaslayın. Bakalım bugün de var mı yok mu? Bugün de farklı tezahürleri var mı yok mu? Böyle bakalım ki bugüne ait bazı şeyleri okumuş olalım. Birincisi En'am suresi 76. ayetten şöyle bir bilgi okuyoruz. Yıldızlara, aya, güneşe. Ve diğer gök cisimlerine tapan bir kavimdi Hazreti İbrahim'in kavmi. İkincisi putlara tapan ve onların olağanüstü güçleri olduğuna inanan bir kavimdi. Meryem suresi 42. ayet. Sadece putlara tapmakla kalmıyor. Birçok putpereste bu özellik var zaten. O putların olağanüstü güçleri olduğuna da inanıyorlar. Ve buna gerçekten inanıyorlar. Bakın bir madde daha gelecek şimdi. Üçüncüsü putlara gönülden... Sevgi besleyen bir kavimdi şu ara süresi 71. ayetten bunu görüyoruz sadece tapmıyor bir de seviyorlar yani gerçekten derinden bir bağ var yüreklerinde neden çünkü onun üzerinden başka başka şeyler elde ediliyor. Hz. İbrahim'in karşısındaki kavmin dördüncü özelliği önemli bir özellik benim güzel kardeşlerim yine Meryem suresinin 43. ayetinden öğreniyoruz bu nübüvveti kabul etmeyen bir kavimdi mesela Yahudiler gibi ilerki bir aşamada peygamber beklemiyorlar Hazreti İbrahim karşılarına ben Allah'ın peygamberiyim diye çıktığında kabul etmediler çünkü böyle bir bilgi yok onlarda böyle bir beklentileri de yok bu ne kadar Hazreti İbrahim'in işini zorlaştırır siz daha iyi anlamış olmanız lazım buradan beşincisi şirk içerisinde olan ve akidevi karışıklık yaşayan bir kavimdi. Saffat suresi 86. ayet. Şirkin her türlü boyutu var. İşte tanrıların adetlerini gördük şimdi. Farklı bir şekilde de bir akidevi karışıklık var. Aslında öyle bir karmaşa var ki neye nasıl inandıklarını kendileri de bilmiyorlar. Bu akidevi karmaşa aslında bugün modern cahiliye çağını yaşayan bizler için de söz konusudur. Gerçekten bu noktada akidevi anlamda bir çarpıklık ve bir karışıklıkla mücadele etmek zorundayız. Biz zaten Hazreti İbrahim'in üzerinden belki kendi dünyamıza taşıyacağımız mesajların en önemlerinden bir tanesi bu olmalı. Altıncısı gök cisimlerine göre hareket eden ve onlarla hayatlarına yön veren bir kavimdi. Saffat suresi 88. ayet. Bugün de bunla ait şeyler var biliyorsunuz işte burçlarla astrolojiyle şunla bunla neler neler söyleniyor. O gün ne vardı biliyor musunuz mesela bir yıldızı görselerdi semada ha ben bu işi yapmalıyım derlerdi. Bir yıldıza bakıyor orada ben hastayım ya da ben işte bugün sağlamım bugün benim şanslı günüm şöyle yaparsam daha farklı bir biçimde menfaat elde ederim diyor. Hazreti İbrahim'in onlarla alay ettiğini göreceğiz. Hazreti İbrahim de baktı yıldıza ben hastayım dedi gelmiyorum dedi. Aslında orada Hazreti İbrahim yıldızlarla amel etmiyor onlara Alay ediyor onların inançlarıyla alay ediyor. Kur'an'ı o nazarla okuduğumuzda biz doğru okumuş oluyoruz. Dolayısıyla gök cisimlerine göre hareket eden ve onlarla hayatlarına yön veren bir kavim. Hazreti İbrahim'in kavmi. Yedincisi şeytanı memnun edecek her türlü çirkinliği yapan bir kavimdi. Meryem suresi 44. ayet. En'am suresinden bir şey daha okuyacağız 8. maddede. Dalalette, sapkınlıkta ve sapıklıkta çok ileri giden bir kavimdi. Birazını anlattım ben size. Mesela bu manada siz çeşitli tefsirlere baksanız özellikle bu ayetin tefsiri niteliğinde neler neler. Tarihi kitaplarda daha fazla detay var. O kavmin yaşadığı o derin sapıklığı, Kur'an'ın ifadesi böyledir zaten. O derin sapıklığı ve sapkınlığı neler olduğunu görüntü göreceksiniz. Ama Hazreti İbrahim böyle bir kavimle mücadele veriyor. Enbiya suresinin 67. ayeti 9. madde akıllarını tam anlamıyla kullanmayan bir kavimdi. Akıllarını kullanmıyor ve akıllarını birilerine kiraya veriyor. O yöneticiler işte biraz önce söylediğimiz o 3. sınıf o sınıf din adamları, askerler, işte güya işte alimler, bilginler onlar yönlendiriyor. Siz kafanız çalışmaz, siz bize bırakın diyorlar. Onlar da yönlendiriyorlar. Bilmiyorum size tanıdık geliyor mu bunlar? Onuncusu şu ara süresinin 74 ayeti atalarının yolunu körü körüne taklit eden bir kavimdi. İbrahim aleyhisselam onları hak ve adalete, hakkaniyete, tevhide çağırdığında ne dediler? biz atalarımızı böyle bildik ya yüzyıllardır biz dedelerimizi babalarımızı böyle gördük sen mi bizi bu yoldan saptıracaksın dediler anında reflekt anında karşı koyuş o dolayısıyla kendilerini atalarına nispet ederek sanki ataları doğruymuş gibi bir anlayışla meseleye baktılar 11.si bakın ne kadar önemli bir şey yine Enbiya suresinin 68. ayetinden okuyoruz yalana ve yanlışa alıştıkları için Doğrudan ve doğruları söyleyenden rahatsız olan bir kavimdi. Eğer bir toplum bir topluluk bir cemaat ne diyeceksenizi, bir insan topluluğu yalana ve yalancıya alışmışsa doğrudan ve hakikatten nefret eder. Yalana ve yalancıya alışan bir topluma doğruyu söyleyen yalancı durumuna düşer. Çünkü onlar alışmış bir kere. Öyle yıllardır öyle gelmiş siz onlara ey insanlar bu yol bu işte gittiğiniz şey çıkmaz sokak dediğinizde inanmaz güneşi gösterdiğinizde o aydınlığı gösterdiğinizde o güneşe rağmen halen gözlerini kapatır çünkü rahatsız olur ondan. Yalana alışmış yalancıyı da sevmiş başının tacı etmiş onun için doğruyu söylene, söyleyene asla itibar etmiyor ve doğruyu söyleyenden nefret ediyor. Sen misin bunu söyleyen ne dediler Hz İbrahim ha şimdi sen görürsün seni şöyle taşlayacağız şöyle uzaklaştıracağız şöyle ateşlerde yakacağız Hz İbrahim'e gösterilen tepkiler böyle oldu. Bunların üzerinden siz siyerine bir hatırlayın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığını. Bunların üzerinden bugün tevhid akidesini dünyaya duyurmakla mükellef olan bizlerin nelerle karşılaşabileceğini ona göre anlayın. Bakın 12. madde çok önemli bir şey. Bilmiyorum bu da size tanıdık gelecek mi? Rezzak olarak Allah'ı değil, putları ve gök cisimlerini kabul eden bir kavimdi. Ankebut suresi 17. ayet hemen itiraz edebilirsiniz bana hocam putmut yok bizim hayatımızda niye bize tanıdık gelsin. Vallahi dönüp bence bir bakalım biz gerçekten Allah'ın rezzak olduğuna inanmış mıyız inanmamış mıyız? Allah'ın rezzak olması gerçekten bizde oluşturması gereken etkiyi oluşturmuş mu oluşturmamış mı? Rezak olan Allah bizden bu rızık meselesinde neleri bekliyorsa ben bir kul olarak bu beklentiyi ortaya koyuyor muyum? Koymuyor muyum? Bunun bir cevabını verelim ondan sonra görürüz tanıdık mı tanıdık değil mi? Mesela onlar diyorlardı ki aman putların gönüllerini iyi yapın yoksa rızıklarımız kesilir. Eğer onlar hoşnutsuz kalırsa rızık gider elimizden her şey gider ve biz kalırız ortalıkta aç susuz perişan bir vaziyette onun içinde ellerinden geldiğince o putların gönüllerini hoş tutarlardı e putun gönlünü gönlünü hoş tutmak aslında puta bakan adama rant sağlıyor o putun tapınakçısı işte kimse oranın dini otoritesi kimse oranın orantını yiyen kimse onlara veriyorlar yoksa put yiyecek bir hali yok neticede orada bırakılan o yiyeceklerde oraya hediye edilen her türlü bu türlü şeyde puta bakanlara ve o put üzerinden bir sektör oluşturanlara aslında gidiyordu. Burada da biraz ona ait vurgular var. Bakın son ikincisi iki tanesi çok çok daha önemli. Saffat suresi 97. ayetten öğreniyoruz. Başka ayetler de var ama biz genelde hatırlarsanız bu tarz şeylerde birer ayet veriyoruz. Zulüm ve zorbalıkta sınır tanımayan bir kavimdi. Nasıl olduğunu ayetleri işlediğimizde göreceğiz. Sonuncusu da şu: Zorba bir hükümdar tarafından yönetilen ve onun verdiği hükümleri asla sorgulamayan bir kabimdi. Bakara Suresi'nin 258. ayetinde İbrahim Aleyhisselam'ın o zorba hükümdar olan Memrutla yaptığı mücadeleden de bunu görüyoruz. Zorba bir hükümdar tarafından yönetilen ve onun verdiği hükümleri asla sorgulamayan bir kavimdi. Nemrut kendini ne görüyor? Firavun kendini ne görüyorsa Nemrut da kendisini o görüyordu. Ne görüyordu? Halik mi görüyordu? Hayır. Ne görüyordu? Rab görüyordu. Ben sizin Rabbinizim diyordu. Yeryüzü benim hükümranlığımın altında diyordu. Yeryüzü benim hükümranlığımın altında olduğu için benim kanunlarım geçmedi, geçmesi gerekir diyordu. Ben ne dersem onu yapacaksınız. Hayatın kurallarını ben koyarım. Ben ticaretin kurallarını koyarım. Ben siyasetin kurallarını koyarım. Ben diyanetin dini adına alanların kurallarını koyarım. Siz de uyarsınız ve benim koyduğum kuralları sorgulayamazsınız. Çünkü ben sizin Rabbinizim. Ben sizin Rabbinizim dediği zaman onlar da tamam eyvallah Nemrut Paşa sen bizim Rabbimizsin dediklerinde artık sorgulanacak bir şey kalır mı? Her türlü şey ilahi emir gibi algılanırdı ve öyle algılandı. Yüzyıllarca boyunca tarih boyunca da bütün zalimlerin yaptığı buydu. Onların ahirete ait bir şey söyledikleri yok. Ahiret sizin olsun diyorlar dergahlarda şurada burada istediğiniz kadar ahirete ait şeyleri söyleyin ama dünyayı bize bırakın diyorlar. Allah da diyor ki ben dünyanın da ahiretinde Rabbiyim alemlerin Rabbiyim diyor ben ve yeryüzü benimdir diyor Allah benim olan yeryüzünde benim olan o arzda benim hükümlerim geçmeli diyor her kim yeryüzünden dünyadan benim hükümlerimi kaldırırsa o ya kafirdir ya zalimdir ya da fasıktır biz bunları Kur'an'dan da okuyoruz. Nemrut da o gün bunu diyordu. Diyordu ki bırakın onları bana onlar bende. İbrahim aleyhisselamı karşısına getirip onunla tartıştığı zaman İbrahim aleyhisselam putları kırmaya başladığında o putların üzerinden bazı şeyler elinden kaçacağı için o gün onda oluşturulan o endişe o şey Hazreti İbrahim'in onunla farklı bir biçimde mücadelesini devam ettirmesini sağlamış oldu. Şimdi benim güzel kardeşlerim söylediklerimi özet Vakit vakit geçti. Ne var nasıl bir dünya var Hazreti İbrahim'in karşısında? Adaletin yerini zulmün aldığı bir dünya var. Hakkaniyetin yerini girliğin aldığı bir dünya var. Merhametin yerini menfaatin aldığı bir dünya var. Paylaşmanın yerini sömürünün aldığı bir dünya var. Haklının yerini güçlünün aldığı bir dünya var. E ben susayım hadi siz konuşun Allah aşkına. Bugünkü dünyada ne farkı var? Dünya aynı dünya olduğu için Kur'an zaten anlatıyor. Allah biliyor varlığı yaratan bilmez mi? Bu insanın neyle mücadele edeceğini biliyor. Onun için bize zaten İbrahim'in üzerinden o Usvet'ün Hasen olan İbrahim'in üzerinden bunları veriyor. Diyor ki sizin de yaşadığınız dünya bundan farklı olmayacak. O zaman İbrahim aleyhisselam nasıl ki elindeki balta ile adalet mücadelesi verdi. Ey yolunu İbrahim'in yolu edinmiş adam sen de adalet mücadelesi ver. Kınanmaktan korkma yanındaki adamların birer birer dağılıp gitmesinden korkma. Bu mücadeleyi ver ya bu mücadeleyi vermek durumundasın. Eğer yolun Risalet davasının yoluysa. Hakkaniyetin yerini tarafgirliğin alması, e öyle böyle sinir uçlarına dokunan meselelere girdiğinizde bazılarının rengi kaçar ya aman oralara girme, aman oralara dokunma der ya. İşte bunun üzerinden bize bir mesaj veriyor. Ayır diyor. Asıl olan hakkaniyettir. Bırak tarafgirliliği. Asıl olan hakkaniyettir. Hakkaniyet neyse ona ait olan şeyleri konuş diyor. Menfaatin yerini eğer merhameti almayacaksa merhamet olması gerekirken onun yerine menfaat hakim olacaksa sen İbrahim'in yolunu kendine yol edinmişsen sen merhameti yeryüzüne hakim kılma noktasında bir sorumluluğun var. Başka bir şey asla yapamazsın. E birileri kendilerine bir sömürü sistemi kurmuş. İstediği gibi rant sağlıyor orada. İstediği gibi zayıfı eziyor. istediği gibi insanları sömürüyor. O sömürü düzenine karşı karşı dur diyor. Senin imanın iman ettiğin bu din sana böyle bir yükümlülük yükler. Çünkü sen İbrahim'in yolun yolunu kendine yol edinmişsin. O yolun başında eğer İbrahim aleyhisselam varsa o bütün sömürülere hayır dediyse senin de yapman gereken o. Ve sen eğer o yolu kendine yol edinmişsen asla haklının güçlünün yanında değil haklının yanında durmalısın. Velev ki haklı zayıf bile olsa çünkü asıl olan hakkaniyetse sana düşen de sorumluluk budur. İnşallah biz de böyle anlayanlardan oluruz. İnşallah bu söylenenleri üzerimize alanlardan oluruz. İnşallah bu sözlerin gereğini yerine getirenlerden oluruz. Tarihi sadece tarihte olmuş bitmiş hadiseler manzumesi olarak okumaktan vazgeçeriz. Aslında dünü bugünü ihya yarını inşa etme amacıyla okuduğumuzun bilincinde hareket ederiz. Ne diyordu aziz Kur'an'ımız hatırlayın ibret olsun size diyordu ibret olsun İnşallah akledenlerden oluruz da ibret alanlardan oluruz. Allah hepimizi ibret alanlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.